Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bir Edebiyat Güncesi'nde daha beraberiz. Bugün ayın son günü ödemelerimiz var. Faturaları toparlıyoruz, reçeteleri toparlıyoruz. İnşallah keyifli bir edebiyat güncesi geçiririz hep beraber. Bugün size yazgısına, kendi yazgısına baş kaldıran, yazgıya baş kaldıran bir yazarı, Necati Tosuneri tanıtmaya çalışacağım. Kendisi böyle ifade ediyor kendisini daha doğrusu. Mutsuzluğun yazarı Fiziksel özürü yazılarına acı olarak yansımış. Ee, küçük bir adam. Kambur. Ee, Nietzsche gibi kocaman bıyıkları var yalnız. Çok da sevimli bir tipi var. Ee, çılgın ve acı çekmeyi hem çok seviyor, iyi biliyor. Belki de ironik bir biçimde yapıyor bu eylemi. Ee, şimdi size... Doğumunu ve e, diğer bilgilerini vermeye çalışacağım. Ankara'da 1944 yılında doğmuş ve İstanbul Pertevniyal Lisesi'ni bitirmiş yazarımız. Bir süre basın ilan kurumunda çalıştıktan sonra 1977 yılında derinlik yanı yayınlarını kurmuş. Yayın evini de kapatınca reklamcılık alanında çalışmaya başlamış. Öykülerinde toplumsal baskılar içindeki bireyin yalnızlık ve bunalımlarını dile getiriyor yazarımız. ...toplumun özürlü insanlara karşı anlayışsızlığını sergiliyor. Ee, şimdi e, yazarımızın eserlerine geçmeden önce... ...yazarımızın e, yazım e, sürecini, bu izleyi nasıl izlediğini... E, ...hangi öyküleri, hangi duyguyla yazdığını size biraz açıklamak istiyorum... İlk öykülerini çevresinde bulunan küçük insanların serüvenlerini yer yer mizahi bir üslupla aktarıyor yazarımız. Daha sonra içe dönük öyküler yazıyor. Hemen hemen bütün öykülerinde fiziksel sakatlı olan insanların bunalımlarını anlatıyor. Bir söyleşisinde öykücülük anlayışını benim için bir dert yanma biçimi olmuştur öykü anlatmak olarak ifade etmiş. Yazarımız 4 yaşındayken bir rahatsızlık geçiriyor. Ve muhtemelen skolyoz bir kamburla e, yaşamak zorunda kalıyor hayatı boyunca. Bütün öykülerini bu çerçevede, hatta birazdan size okuyacağım Çok Şey isimli öyküyü, bir kamburun dilinden ve gözünden yaşamayı algılayış biçimini anlatmaya çalışacağım. Enteresan bir öykü. Umarım siz de seversiniz. E, yazarımızın ilk öykü kitabı, Özgürlük Masalı 1965'te yayınlanmış ve büyük ilgi toplamış. İkinci öykü kitabı Çıkmaz'da 1969'da yayınlanmış. Bu kitaptaki 8 öykünün tümünde de çocukluğundan gençliğine doğru bir adamın yaşam gücünü adım adım yitirmesini anlatıyor. Diğer öykü kitaplarında da bireysel sorunlarını yalın bir dille kendini özgü üslubuyla yansıtıyor yazarımız. Ee, Sevmekle ilgili Çıkmazlı adlı kitabından bir küçük alıntı yapayım size. Sevmek aday edilmekti. Sevilmek hiç yoktu. Sevilmek hiç olmayacaktı. Denilebilir ki bütün derdi yalnızlığıdır. Yalnızlıktan kurtulmak çoğu sıkıntılarını çözümlemek olacak. Ama yalnızlıktan kurtulabilir mi eksik adam? Yalnızlık bir yılan gömleğidir sırtında. Geride bırakılsa da çıkarıldığı sayılmaz. İnsanlar yine anlamayacaktır onu. O yine o yine yüksekten bakılan, alay edilen, ad, acı çeken kişi olarak kalacaktır hep. <Gülüyor> Yazarımız hakkında hiçbir fikre sahip olmayanlar da onun herhangi bir öyküsünden, herhangi bir cümleyi şöyle bir okuduğunda onu yazmaya iten kuvvetin eksiklik duygusu olduğunu hemen anlayıvereceklerdir aslında. Necati Tosuner'in büyüsü eksikliktir. O, yırtıcı kuşlar tarafından gözleri oyulmadan önce ölmeyi uman İsa gibidir. Dünya onun çakılı olduğu çarmıhtır. Böylece eksiklik ülkesinin prensi olmuştur artık. Yarası o kadar derindir ki acı etini aşmış ruhuna saplanmıştır. Necati Tosuner'in iliklerine kadar işlemiş olan bu yoksunluk hissini tatmayanlar onun aşk hayatındaki hislerini de anlayamazlar. Çünkü gerçek aşkı hiç yaşamamışlardır. Okuyucuyu onu acımanın derin kuyusuna çekmektedir. İçinde yaşadıkları ama bilincinde olmadıkları çukura. Yazarımızın duygu kökenli Dahiyane ironisi burada devreye giriyor ve aslında aynayı kendine değil bize tutuyor. Böylece kendisine acıyanlardan intikam olmuş oluyor. Acınacak durumda olan kimdir? Bizi bir kez daha düşünmeye zorluyor Necati Tosuner. Şimdi bir küçük müzik arası vereceğiz. Daha sonra öykümüzü okuyarak devam edeceğiz arkadaşlar for like Bizim namus belasına kardeş, yatarızından bizim namus belasına kardeş, bizim kız gelinim suna boyun, doyamadan biz bize. kız gelinim suna boyun, doyamadan biz bize Arkadaşlar şimdi Necati Tosuner'in sizle paylaşacağım öyküsü çok şey. Kambur adlı 1972 yılında yayınlanmış öykü kitabından alıntı bir e, öykülerden bir tanesi. E, Kambur ve öncesi şişli ve sonrası kitaplarıyla edebiyat hayatımızın özünü oluşturan hikayesini bütünleştirmiş yazar kendisiyle. E, ve edebiyatımızda hiç kimse yalnızlığı, ayrıklığı, çaresizliği. Umutsuzluğu, mutsuzluğu onun kadar derinden alıp masamıza getirmemiştir. Ee, böyle deniyor. Ee, şimdi öykümüzü okuyalım. Sonra belki daha farklı şeyler paylaşırız. Çok şey. Yağmur yağıyor ve ben yağmura karşı yakamı kaldırmadan yürüyorum. Yeryüzü gelmiş, binmiş dalıma. Omuzlarım düşük. Sinemadan çıkmışım şimdi. Gece. Yollar gangster filmlerinde böylesine korkunç olur ancak Ve taşıtların kaygan tekerlek sesleri Duruyorum, şu köşeye kamer kamerayı koymalı Yerdeki neon ışıklarından, ayaklarımdan, küçük ve bezgin adımlarımdan Yavaş yavaş almalı beni Bükük belimi ve omuzlarımdaki görülmez ağırlığı Ve sonra yüzümü Sigaramı soluklamalı ve usanmış ve bıkkın bırakmalıyım dumanı. Evet. Olsa olsa insanlara pek anlamsız ve gereksiz gelen tatsız tuzsuz bir film olurdu. O kadar. Ey kamburum. Gel. Sen de benim gibi yap. Olmazlara olurlanma. Bak ben deniz kıyılarına gitmiyorum artık. Ve kızların gözlerine bakmayı da unuttum. Sanırım Bacaklarına bakmayı da bırakırım yakında ve büyük düşler kurmayı da. Biz insanlara avuç açar bir sevgi dilencisiydik Hem de uzun bir süre, bütün bir gençlik. Aldattık kendimizi dilendik. Ha ne toplayabildik? Önümüzden geçerken avucumuza bırakı verdikleri acımalı bir bakış. Hepsi bu değil mi? Bu on paralıklar. Bunlar değil mi? Avucumuzu yakan bağışlanmışlıkları Ve hiçbir şeyi kurtarmaz geçmezlikleriyle Bunlar insanların sümkürür gibi attığı Direniş ne güzeldir kamburum Bir şey kazanacak olmasak da Bir şey başaramayacak da olsak Direniş ne güzeldir Ellerimizi uzatmayalım derim ben Yumruklarımız sıkılsın Sen de benim gibi yap Ellerimizi uzatmayalım. Tutamayız. Ve korkarım tutmaya bile değmez bir vıcıklıktır hepsi olup olacağı. Üstelik yine avuç açıyor sancaklardır bizi. Ellerimizden ne okunur bir yakarış mı? Dudaklarının kıyıcında bir alay deresi akar. Ki kızlarınki boyalı. Direniş. Bunu hiçbir şey değişme kamburum. Sakın kendini kaptırma Benim gibi mutlanmasın yüreğin İnsanları hiç de umursamazmış görüneceksin Sanki onlar olmazsa Yaşanırmış gibi bakacaksın En çok buna kızacaklardır Kızsınlar Bir güven verir yaklaşanı Umutlandırmazsın Oluyor olacak diye gevşetme direncini Bekle Yanıldığını göreceksin bir keçi inadıyla diren kamburum. Belki körü örüneymiş gibi gelebilir ama diren ki yılmayasın. İnsanlardan beklemekten daha kötüsü var mı ki kamburum? Benim gibi yap. Seveceksin. Yiğit Amerikalı nasıl da çarpıştılar ama hava tepedeki makineleyi susturmalı ki önce gece. İş o kaya oyuğundan içeri Alev makinesinin hortumunu uzatmakta Ve Ellerini yüzlerini karartmış Üç kişi bir teğmen Bir çavuş ve bir er sürünür Çok kalmadı tepeye Terslik bu ya Gözlüğümü düşer çavuşun Ve onu arayan parmakları bir mayına Tuh bir gümbürtü Ve tutuşan alev makinesi Gece gündüz arası bir şey ortalıkta Ateş açar tepedekiler Çavuş ve er kıpırtısız işleri bitik. Teğmen yerde yaralı ama helal olsun ona ki hemen cecik bir koşuda tırmanıp yukarı oyuktan içeri bıraktı mı el bombasını? Nereye? Ateş kusan makineli'nin kör gözüne. Al bir gümbürtü daha. Gümbürtü gümbürtü. Teğmen oracağı yığıldı. Alkışlara bir hız ve az sonra ışık. İyi şeydir Amerikan filmi öldürmek için adamı ve zamanı. Ey kamburum, yüce kamburum nasılsın diye soruyorlar bana. Eh diyorum evde kalmış kızdan hallicene. Gülüyorlar bir de bunu öğrendim işte. Ooo çok iyiyim diyeceksin. Diyeceksin ki kudursunlar. Bakma aman aman pek sevindim derler ya kudururlar. Sonra hadi abazanlıktan kendi kendini yediğini mi saklayacaksın bizden gibisine bakarlar adamın yüzüne. Sen ooo çok iyiyim diye yinele ki bir iyi kudursunlar. Kamburum biz onları ürkütmekten bile çekindik ama kudurtmaktan bile çekinmeyeceğiz bundan sonrası. Benim için insanları sevmiyor diyorlar. Ey kamburum saygıdeğer kamburum biliyorum buna da alışacağım. Neye alışmadım ki? Yenilgiye, yaşanmazlığa ve kadınsızlığa. Oysa insan, insana tapan ben değil miydim? Bilinmez diyelim doğrudur dedikleri. Belki de insanları sevmeyen biriyim. Tıpkı onlar gibi. İnsanları sevmeyen. Kendilerini sevmemekle suçluyorlar ya beni. Sonra sakatlığıma verip bağışlıyorlar. Ama sakatlıktan falan değil. Ne dedim? Olsa olsa onlardan biri gibiyim. Yok, pek sevmedim bu işi. Hep onlar gibi olmaya çabaladım da, onlar gibi olmak şimdi, yok bunu hiç beğenmedim. Ve beni kendilerine yakıştıramayan onlardan başka olmak istiyorum. Onlar gibi ha. Bunun pek de övünilecek bir şey olmadığını anlıyor musun kamburum? Anla. Bir güzel anla da yücelt, sev. Beğen kendini Benimki pek yanlış başladı İnsanlar beni ezdiler Kendilerinden aşağı gördüler beni Ben de kendimi ezik aşağı sandım Buna inandım Oysa sevinebilirsin Sinemadan çıktığımda yağmur başlamıştı İlk damları, damlayı yeyişle bir serinlik geldi geçti yüzümden Yağmur yıkamıştı günün kirini, pırıl pırıldı, durdum, bakındım kalabalığa, insanlar geçti önümden, yataklarına ve karılarına ve şeylerine koşanlar. Sonra ışıklar yarı karardı, daha bir hızlandı yağmur ve ıssızlandı ortalık. Ben mi yağmurun canını çıkarmaya kararlı biriydim ve yumruk gibi diken gibi bir şey taşıyarak yüreğimde yürüdüm. Bu kendini beğenmişlerin. Bu kendini bir şey sanmışların, bu bana banacıların, bu kapıp kaçıcıların ve kendini satmışların ve kiralanmışların ve satın almışların ve kiralamışların, bu çok büyümüşlerin, pohpohlanmışların, pışpışlanmışların ve kendini yitirmişlerin, yıkanmışların, boşalmışların ve batmışların, ve sapmışların kentinde, bir de onların koruyucularının kudurmuş köpeklerinin, köpek bakıcılarının ve ısmarlanmışlarının ve yetiştirilmişlerinin kentinde, bu kentte, bir de bu yağmur altında işte, kent insanları ve yağmuruyla düşüyor gözümden birdenbire. Oysa bu kentin hiç değilse, Yağmurunu pek severdim önceleri. Şaşılacak işlerden biri iğreniyorum şimdi. Evet serinledim kamburum. Yüreğimizi hiçbir şeye kiralamadık. Paraya, pula ve ezip de başkalarını keyiflenmeye kiralamadık yüreğimizi. Varsın birbirleriyle yarışsın insanlar. Kiralamakta ve kiralanmakta. Ve bunu iyi becerenlerinkine... Yaşamak denilsin. Övünebiliriz. Yüreğimiz kapılmadı böyle bir şeye. Ama şunu saymazsak. Bir küçük memurum şimdi. Koca, ağır aksak ve kendi başına bırakılmış dönen çarkın bir küçük dişlisi. Sabahları erken kalkmayı, bir takım kağıtlara bir takım şeyler yazmayı, silmeyi, gelene gidene adamına göre tabii. Olmaz efem, olmaz demeyi, peki efendim, siz şöyle buyurun oturun demeyi, ay başına ve bir günlü, yarım günlü tatilleri iple çekmeyi ve biraz eğilmeyi, biraz bükünmeyi, sigarayı ağır ayı, ağır içmeyi ve çayı yavaş yavaş karıştırmayı ve masanın üzerinde açık bir defter bulunmasına özen göstermeyi öğrendim. İşte bunu saymazsak kamburu Yağmurun kolay kolay kesileceği yok Belki iyisi de budur Kentin büyük caddesini bir yukarı bir aşağı ölçmeyi Karşılaştığım insanları, kedileri, köpekleri ve geçtiğim kapıları Ve direkleri ve çöp tenekelerini saymayı bile bırakmıştım Hiçbir şey yok, bir ben varım Değil bir de şu benim hani aralarına karışmak istediğim insanların ve onların aralarına karışmak istediği bir bölümün takmaya takıştırmaya düşkünlerinin ya da bundan başka bir şey bilmeyenlerinin gelip şunları bunları aldığı o koca o kara boyun bağlı göbekliğinin koşup koşup kapılar açtığı Güle güle hanımcığım iyi günlerde beyciğim dediği o büyük yapının ışıklı basamaklarında yağmurdan sığınmış bir ses. Çakmaklara taş var, benzin var, bir de bu. Bize bir şey değil onlar korksun kamburum. Çakmaklara taş var, benzin var ve bir karton kutu içinde üç beş çakmak taşı ve yarım şişe benzin. Gecenin burasında taşsız, benzinsiz kalmış çakmaklı birine rastlamak umudu. Kimilerine bakılırsa, milyoner olma olanağı de. Bize bir şey değil, onlar korksun kamburum. Bu çocuk yarım şişe benziniyle bütün bir kenti yakarsa yarın, bitlerin ve kenelerin ve sülüklerin çıtırdaması duyulur. Bize bir şey değil. Yağmur ıslığa üst başı ve kısık sesiyle bu çocuk düşünüldük de, işte şuracıkta, şu köşeyi dönmeli, şu küçük yokuştan inmeliyim. Çok değil, evdeyim. Belki kendime bakıp sevinmem bile gerekir. Gidemiyorum. Param, sıcak yatağım ve tok karnım. Boş, gece, yağmur ve ben. İçimde bilmek de istemediğim bir şeyler, bir ağır, bir yeşil su... Of Kadınsızlık da değil bu hiçbir şey Hiçbir şey Aslında çok şey Ey kamburum Şimdi bana iyi kulak ver Bir zamandır böyle bu Gören de Kendi kendine konuşuyor sanacak Bilmezler ki Bilsinler istiyor da Değilim Ama kendi kendime Konuşmadığım da bir gerçek aman insanlar bu gerçeği bilmeyi versin. sanki bildikleriyle sanki bilmedikleri kalmış gibi bilseler daha iyi olurdu yine de anlasalar ya sezgilerini mi yitirdiler kendilerine çokça güvenleriyle kendi kendime konuştuğum ilk yargılarıysa hiç bile kuşkuya düşmeyeceklerdir onlarca böyle kendi kendime konuştuğumu mu sanıyorlar? Kendi kendime konuşuyorum demektir. Acaba? Bunu sormayı düşünmeyeceklerdir bile. Her şeyi öyle eksiksiz ve iyi bilir ki onlar. En küçük bir kuşkuya kapılmadan. Adam başka işleri kalmadı da. Üstelik benim gibi birinin kendi kendine konuşup konuşmadığı konusunda. Tutar. ''Aa hep kendi kendine konuşuyor.'' der. Çıkarlar için içinden. Belki biraz duraklayacak bir şeydir bu. Belki o bile değil. Şimdilerde... ...ıngalayandı, yok bilmem ne yapandı... ...oyuncak bebekler de çıktı. Karından konuşan. Yüksekten atandansa geçilmiyor. Hani durun açıklıyorum desem... ...ve söylesem kendi kendime konuşmadığımı... ...ve bak buna inanmazlar işte... Biraz kaçırmış derler. Az biraz söyle, şöylece ne işte anlarsın ya. Ya da hiç aldırmayacaklardır benim bu açıklamama. Bu adam da niye anlatır bunu şakası bu ya bilmem neresiyle dinleyen çocuktur da. Orasıyla konuşanına hiç rastlanmadı. Hani öyle bir şey yapıyor olsa eh hadi neyse diyelim. Bunda ilginç bir şey ben göremedim vallahi. Ve ben de kimseye söylemiyorum kamburumla konuştuğumu söylesem şöylesinden bir sıralama gidecektir biliyorum. Belki psikanaliz ve kompleksler ve Freud ve efendim tabii özellikle onu belirteceğim. İçine kapanık insanın bireyin sessizlikle baş kaldırması ve kent soyluluğun, değil mi ya efendim gerçi iyi mi satarım ben de anasını 1970 Arkadaşlar kamburuyla böyle konuşuyor, dertleşiyor, kendisiyle dalga geçiyor yazarımız. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonra size bir e, kedili öyküsü var. Hayvan seven, kedi seven arkadaşlarımız için. Enteresan geldi bana. Daha kısa bir şey okumaya karar vermiştim. Umarım onu da seversiniz. Bir ara verelim. Arkadaşlar Bir Kediyi Düşünmek isimli öyküyü şimdi size okuyacağım. Bir Kediyi Düşünmek Gençliklerinde kedileri hep tekmelemiş arkadaşlarımın artık birer ya da birkaç kedisi var. Yok canım evlerde fare mi kaldı? Evet evet bu bana niçin mi dert oluyor? Kimsenin Necati senin patilerin ne durumda dediği yok. Biliyorum kedi düşmanı taktılar adımı. Ne yapayım? Arkadaşsız mı kalayım? Ben de ses çıkaramıyorum. Bir kediyi düşünmekle ilgili Necati Tosuner'in e, düşüncesi bu. Bu düşünceden yola çıkarak bir öyküyü yazmış. E, bana keyifli geldi. Kediyi kamyon çiğnedi. Bir insan ayağa basmışsa gaz pedalına kamyondur hızlı gider. Bir fren sesi. Kedi çiğnendi. Gık bile demedi inanır mısınız? Hiç ses etmedi. Belki de biz insanlar duymadık. Kamyon durmadı gitti. Ne ki bir kedi çiğnendi. Koşuşmalar oldu. Bir çocuk arkadaşına, hey bak bir kedi çiğnendi diye bağırdı. Kahvede fren gürültüsüne duralayan adam, kediymiş dedi, seyrek kapısını aldı. Nedenini bilmediğim bir dürtüyle koştum. İyi kötü her şey bir, bilir bir kedi ölüsünü. Tüyler, tüyleri, bıyıkları diken dikenlikten bir yumuşamaya yüz tutmuş. Kuyruğuyla belinin arka yarısından geçmiş kamyon tekeri. Gözleri açık mıydı? Nedendir bilmem gözleri aklımda değil. Sanki korkmuşumdur gözlerine bakmaktan. Korkmuş da kaçırmışımdır gözlerimi. Gözlerinden sanki On bacağının birinde bir büzülüş Bir bocalayış Bir rahatlayış gizidir orada Bu bacak sanki eskiden sakattır Sakattır da Ölüme yaklaşıldığı anda Böyle büzüş, büzülüp kalmıştır Bir eziklik içimde Mahallenin eski topalıdır sanki Bir şey akmış ağzından Sanki kan değildir de bu bütün açığa vurulmadık umutları, tutkuları, hınçlarıyla yaşama sevincidir. Karşı pencerede soluk solağa bir yaşlı kadın vah vah demiştir. Kedi için üzülmüş başka bir ses duymadım. Bir genç adam eğilir bakar. Sanki kovboy filmlerindeki kasaba doktorudur. Ölmüş der. Ama insanlar sanırım onun niye öldüğünü hiç düşünmediler. Çocuklar, kedi de olsa bir ölü gördüklerine sevinir, birbirlerini dürterler. Biri cansız kuyruğundan çeker haylazcı onu. Bir adam, höt ulan der. Çocuk çekilir. Kasabın çırağı kuyruğundan tutar kediyi. Mahallelinin çöplerini döktüğü boş arsaya götürür, atar. Bir kuru leke kalmıştır yerde. İnsanlar ne oracıkta neler gizli olduğunu görürler, ne de tanırlar mahallenin eski topalını. Ve düşünmezler, kedi niye öldü diye. Çocuklar koşuşur, insanlar dağılır. Yaşlı kadın içeri çekilir, kahvede tavlanın başındaki adam, dur ulan diye çıkışır arkadaşına, namusunla oyna şu penci düğüyü. Topalı kaç yıldır bilirim bizlerin o arsada çöpler arasında sigara kutusu topladığımız yıllarda o da orada dolaşır bir yavruydu. Gözü hiç yukarıda olmadı. Bir gün bile kasabın kapısı önünde bekleyip onun gözlerine bakarak kuyruk oynatmadı. Bizden de az çekmemiştir hani. On bacağının biri aksardı iyice. Kediler de doğuştan topal oluyor mu bilmem. Belki arkadaşlarından birinin işidir. Kolayca kaçamazdı. Koşar yakalardık. Bu yüzden iyi tanırdık onu. Dişi olduğunu bile bilirdik. Mıncıkladığımız top gibi birbirimize attığımız bile olurdu. Can sıkıntısıyla bir de belenir, tırnaklarıyla kendini tutanlardan kurtulur, kaçardı. Sonra birdenbire kayboldu ortalıktan. Yıllar var gözükmedi. Derler ki kedi yaşadığı yeri terk etmez. Doğru sayılır yine de işte mahallesinde öldü Topal. Niye gitti buralardan? Niye döndü? Bana öyle gelir ki bir yakışıklı erkek kediye tutuldu bizimki. Bir Mart ayı coşkunluğunu yaşamak için günlerce dolaştı onun peşinde. Ve yıkılmamış umutları ne güzeldi kim bilir. Ve kim bilir Mart'ın hangi bir soğuk gecesinde aradığı rastlantıyı buldu. Erkek bu. Bir koklamış yalanmıştır. Yalanmıştır da bizim topal miyav demiştir. Mutluluk burada biter işte. Erkek kedi topal bacağını görmüştür de onun. Sakat dercesine bir mav demiştir Demiştir de nasıl çekip gitmiştir Bu yıkılışı yıllarca unutmasa gerek Ve hiç yaşayamamak bir Mart ayı mutluluğunu Yaşamayı bir yana bırakmak Ve bütün kedilerden uzaklara kaçmak Günler geçmez yıllar geçer Topal yaşlanmıştır Belki öleceğini sezdi de döndü buralara Belki de usandı o eksik yaşamasından ölmek istedi. Ve ölmek için geldi doğduğu yere. Geldi mahalleyi bir dolaştı. Eski dostlardan bir ses. Pisi pisi deseydi, belki yaşama isteği yeniden canlanırdı içinde. Oysa kimse tanımadı. Belki bacaklarımıza sürtündü, tekmeledik. Artık çocuklar da oynamaz olmuştu çöplükte. Her şeyden bir bıkkınlık bütün bütün olduğu içine. Koştu, kamyonun altına attı kendini. Attı da pişman oldu belki. Yaşamak kolay bırakılır değildi ne de olsa. Kaçmaya çalıştı, üzerinden bir büyük ağırlığın geçtiğini duydu. Hiç ses etmedi inanır mısınız? Hiç ses etmedi. Belki de biz insanlar duymadık sesini. Bacağı büzüldü. Diken diken oldu tüyleri, bıyıkları. Ve bir şey aktı ağzından. Topal şimdi doğduğu çöplükte. İnsanlar, yahu nedir bu çöförler diyeceklerdir. Bugün bir kedi, yarın bir çocuk. Sonra belki sen, belki ben. Bense anlatmak isterdim onlara. Kim olduğunu, buralardan niye gittiğini, niye döndüğünü, öylesine korktum ki bana güleceklerinden hiçbir şey diyemedim. Topal bir Mart ayı coşkununu tadamadan ölmüştü. İnsanlar kedi niye öldü diye hiç düşünmediler, düşünmeyeceklerdi. Arkadaşlar öykümüz bu kadar. Bir müzik arası daha verip sonra yazarımızın eserlerini anlatmaya çalışacağım size. yazarımızın e, yapıtlarını size anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağım şimdi birazdan. E, fakat kendi ağzından bir e, alıntı yapacağım. Her acımanın içinde bir kötü kaderin, kendine rastlayamayışın sevinci vardır. Ve insanlar erdem diye acımanın arkasına gizlemişlerdir bencilliklerini. Ve benden yana çevir ışığını, gözlerim kamaşsın artık. Yazan eksik adam. Yani Necati Tosuner. Şimdi yapıtlarına geçiyorum. Kendini en iyi öykü anlatarak ifade edebileceğini her zaman söylüyor yazarımız. Öykü kitapları Özgürlük Masalı 1965 yılında yayınlanmış. Çıkmaz'da 1969 yılında yayınlanmış. Kambur 1972 yılında. Şişli 1977 yılında. Necati Tosuner Soka, 1983'te Çılgınsı, 1990'da Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi, 1997 yılında Güneş Giderken, 1998'de Saith Faik Hikaye Arman'la almış bununla Yakamaz Avına Çıkmak, 2007'de basılmış. Romanları Sancı, Sancı. Burada yazarımız iki yıl Almanya'da yaşamış. Ee, oradaki yaşantısının birikiminden belki yola çıkarak Osmanla Petra'nın aşkını anlatmış Sancı da. Bu kitapla da 1977-78 Türk Dil Kurumu roman ödülünü almış. Yalnızlık, devren, kiralık 2000 yılında bu romanı da basmış. Bana Sen Söyle 2002 yılında yayınlanmış. Deneme kitapları da var. Elde Kitap, 2006 yılında Ömer Asım Aksoy ödülünü almış. Çocuk kitapları da yazmış yazarımız. Keleş Osman Evden Kaçıyor, Keleş Osman'ın tarihiyle Başı Dertte, Dayım Balon Olmuş isimli çocuk kitapları var. Fareli Sokağın Kızı isimli bir de tiyatro oyunu var. 1991 yılında yayınlanmış. Eee... Bir şey daha söyleyeceğim. E, 2008 yılında da Kasırganın Gözü isimli bir roman yazıyor e, rom, e, e, yazarımız ve bu kitapla da Atili İlhan roman ödülünü kazanıyor. Burada Necati Tosuner Kasırganın Gözü'nden bakarak onun diliyle anlatıyor geçen hayatını ve gelecek kaygısını. İçindeki fırtına bir kasırgaya dönüşen kişi dışarıdan bakan gözlerle Dingin görünüyorsa bunun tek nedeni olabilir yazarımıza göre. Kasırganın ıssızlık ve sessizlikle yoğrulmuş gözünde bir yorgunluk ve tedirginlik anıtı gibi dikilmiştir. Çevresinde dönen geçmişi ve şimdiki zamanı yüzünde bilgece bir ifadeyle izlemektedir. Ben dediği kendini oynayan bir yabancıdır artık. Ee, arkadaşlar yazarımızın... Eserlerinde böylece söyledikten sonra e, bugünkü programımı bitiriyorum. Önümüzdeki hafta e, bir öykücü daha var. Mustafa Balen e, 7 Haziran'da Aynur, Eczacı Aynur Hıracı arkadaşımız e, size anlatacak. Ben Eczacı Filiz Büyükbayrak. Hepinize e, başarılı bir ay sonlandırma diliyorum. Bugün ayın son günü. Umarım e, beğenmişsinizdir yazarımızı. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum İyi akşamlar Hatırlarım bugün gibi Sessiz geçer son geceyi Başın öne eğik bir suçlu gibi ana verdi hediye iki küçük kondu vesile bütün bir aşk hikayesi iki Ayrı kolda Bizim gibi Ayrı yolda var. Akşam olunca sustururum Herkesi her her şeyi Mesut, çıkarım koyarım kutuya yan yana bitsin bu işkence kalsınlar bir arada heyhat sabah gün. Işılda Yalnız gece Buluşanlar Yaşlı gözlerle Ayrılırlar Düğmeler gibi